Rahimahullah'ın Kitabı Tevhid adlı <gülüyor> eserini okumaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İmam <gülüyor> Muhammed ibn Abdülwahab Rahimahullah şöyle buyuruyor diyor ki: "Babun maça efirriya, babun maça efirriya, riya ile ilgili bab bölüm."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 Mümin sürekli kendini hesaba çekmeli, sürekli tayakkus halinde olmalı, sürekli nefsiyle mücadele içinde olmalı. Zira ibadetin ilk şartı olan ihlas tehlike altında olur. Bunu yapmazsa, bunu yere getirmezse Selefin de dediği gibi yani bunun mücadeleye, mücahedeye ihtiyacı var. Gayre sarf etmeye, güç sarf etmeye ihtiyaç var bu meselede.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 denmiş. Kimi zaman şirk hafi denmiş. Gizli şirk denmiş. Yani riyâ ikiye ayrılır aslında. Büyük riyâ ve küçük riyâ olmak üzere. Bazı ilim ehli bu şekilde ayırıyor. Yani nedir büyük riyâ? Asıl itibariyle kalpteki iman itibariyle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 Allah Teala onlardan hakkında ne diyor? İnnel munafikine yuhadiunallah. Münafıklar Allah'ı ne yapmaya çalışırlar? Kandırmaya. Kandırmaya çalışırlar. Allah Teala'yı kandırmaya çalışırlar. Halbuki o evet. xadiuhum. Ancak kananlar Allah'ın tuzağa düşürdükleri kimlerdir? Münafıkların ta kendileridir. Onlar kendilerinin Kandırdığını zannediyor, zannediyorlar ama asıl kandırılanlar kimler? Kendiler. Kendileri. Ne diyor Allah-u devamında? اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا Namaza kalktıklarında ne yaparlar? Üşenerek, Üşenerek kalk kalkarlar. يُرَاُونَ <gülüyor> النَّاسِ İnsanlara ne yaparlar? Gösteriş, Gösteriş riyâ. İnsanlar onları mü'min zannetsin diye kalplerinde iman var gibi gösterirler. Aslında rıya sahibi oldukları için, rıya bütün bedenlerini sardığı için onların riyası büyük riyadır. Yani dinden çıkaran. Kişi dinden çıkaran riyadandır. Yuraûnen nâse ve lâ yedhkurûnallâ illâ Onlar ancak allah Teala'yı az olarak zikrederler. Çok pek az zikrederler. Bu sebeple İbnül Kayyım Rahimahullah'ın riyanın tarifiyle ilgili baktığınız zaman, yani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 <gülüyor> İlmi insanlar kendisine ne kadar iyi biliyor diye talep eden, ilim talebeleri, alimler. Allah yolunda parasını ne kadar çok infak ediyor, harcıyor densin diye sadaka veren insanlar. İşte bu üç grup, riyakar insanlar ile cehennem ateşine bulacak?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 de bakarsınız ki onu sağda solda anlatıyor. Onu sağda solda bahsediyor. Ondan kendine bir bugün güncel tabiriyle tabiriyle ne mala ne malar çıkarmak istiyor. Tabii sonra gelecek riyanın kısımları. Yani insan misali amel yaptıktan sonra ibadet ettikten sonra sağda solda onunla konuşur ve bundan kastığı bundan niyeti insanların kendini örnek alması. Yani o ibadeti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 çok zühd, takvalı, ibadet sahibi bir insan olarak telakki etsin de, kabul etsin de, onu ziyarete gittiğimde veya böyle oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde hemen beni böyle ne yapsın, özel bir yere otursun. Niyeti olursa bu nereye giriyor arkadaşlar? <gülüyor> Küçük şirke giriyor, riyaya giriyor. Küçük şirke giriyor. Bir tehlikesiz de ne? Bazı alimler diyorlar ki, kişinin bunu söylemesiyle, riya niyetiyle söylemesinden dolayı o yapmış olduğu ibadet ne olur diyorlar? oşa gider. Aradan yani bir sene geçmiş, sen bir sene sonra geçmişte yapmış olduğun ameli ne yapıyorsun? Siliyorsun. Neyle? O anda insanların gözüne güzel gözükmek niyetiyle. İlim ehli arkadaşlar, riyanın karıştığı ibadeti birçok kısmı ayırıyor.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 aklına, zihnine böyle bir fikir, böyle bir riya düşüncesi geldiğinde, girdiğinde ama ibadete başlama amacı ney? Riya değil. İki rekat namaz kılacak. Sünnet kılacak. Yahut birisine yardım edecek, sadaka verecek, yahut hacca gidecek, haçta böyle Allah için gidiyor. Bu amelleri Allah için yapıyor. Başlama niyeti ney? Allah'ın rızası. Ancak ibadet esnasında ne geldi ona?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 sahabe geliyor Aleyhissalatu vesselam diyor ya Allah'ın Resulü bizler kendi nefislerimizde içimizde öyle şeyler bazen buluyoruz öyle şeyler hissediyoruz ki bunu söylemekten dahi utanıyoruz. utanıyoruz. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Evet. iman." Bu imanın nedir? Kendisidir. Yani i̇manın eğer hareketteyse bir ki şeytan ne yapacak seni? Yoklayacak. Ama iman artık alevleri ne olmuş? Sönmeye yüz tutmuş. Hareket ettirmiyor sahibini. Şeytan bunda bu konularda uğraşmaz. Hatta İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya geliyorlar. Diyorlar ki İnne'l-Yahudü yekulun nahnu la nuvesvis. Diyorlar ki İbn Abbas'a Yahudiler diyorlar ki biz bizim yani namazda biz vesvese hissetmiyoruz. Namazda bize vesvese gelmiyor. Vesvesemiz yok bizim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 İnne ahqahuma akhafu aleykum erriya. Sizlerin hakkında en çok endişe duyduğum mesele nedir? Küçük şiktir. Sahabe'ler soruyorlar nedir o ey Allah'ın Resulü? İnne ahqahuma akhafu aleykum eş-şirke'l-asgar. Sahabe'ler soruyorlar o nedir ey Allah'ın Resulü? Küçük şikt nedir? Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Erriya. O riyadır. O küçük şık diye nitelediği nedir? Riyadır. Burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Bir kişi Allah için ibadet niyetiyle kalkıp bir ibadet yapsa. Yani Allah'la Allah birlikte başkasına ibadet etmiyor bakın. Yani büyük bir şirk yok ortada. Allah için kalkmış ibadet ediyor. Ve aklına kalbine başkasına güzel gözükme niyeti düşüyor.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 Femen kana yerzu liqa'a rabbihi Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa istiyorsa ne yapsın felye amelen salih salihan Salih ameller işlesin. Ve la yuşrik bi ibadeti rabbihi da Rabbine ibadet etmede kimseyi ama kimseyi ona ortak koşmasın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 ortak koşmuşlar. Allah Teala'nın zemmet de budur. Ama evliya'ların kabirlerine gidip peygamberlerin kabirlerine gidip onlara önelerek, el açarak, onlardan bir şey istemek, onların adına kurbanlar kesmek, etrafında dönüp tavaf etmek şirk olmaz diyenlere bu ayet bir cevaptır. Niye? Çünkü ayette ne diyor? "Ve la yüşrik bi ibadeti ahada." Rabbine ibadet konusunda ona hiç kimseyi ortak koşmasın. Buradaki hiç kimse ifadesi ahada kimse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 bu taksim de bidet o zaman. Bu ayırım da bir de diye saçmalayıp gevezeli, gevezelik yapabiliyorlar. Bakın Allah-u Teala bu ayetteki Hesüresinin son ayetinde ne yapıyor? Bunu söylüyor. Allah'a kavuşmak isteyen, Allah'ın karşısına çıkmak isteyen nasıl çıksın Allah'ın karşısına? Etba'ul meyite felâsetun. Ne diyor aleyhissalâtu Ölüye üç şey tabi olur. Yani cenazenin arkasından üç şey gider. Nedir o giden o üç şey? Maluhu ve ehluhu ve <gülüyor> ameluhu. Cenazenin arkasından malı, şöhreti, zenginliği gider. Arkada salli sümük ağlayan hanımı, çoluğu, çocuğu, eşi, dostu, akrabası gider. Bir de onunla birlikte dünyada yaptığı ameller gider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 Bitmiş. Geri dönüyorlar onlar. O zaman akıllı insan, akleden insan ne var El akil kimdir o akıllı insan? Ahiretten sonrasına yatırım yapan, çalışan, dünyadan sonrasına, ahiret için çalışan insandır. Sonra müellif bizlere İmam-ı Müslim'in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 Mana Allah'tan, lafızlar kimden? Evet. İfade, tabir. Evet. Aleyhissalatü vesselam'dan. Bu tür hadislere biz ne diyoruz? Evet. Kutsi hadis diyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? <gülüyor> yani şirk. Ortaklıktan ve şirkten en uzak olan kimim? Benim. Men amel amalan aşırık mai fihi gayri terktehu ve şirkehu. Kim bir amel işler kim bir amel eder ve bu yapmış olduğu amelde başkasını buna ortak ederse bu amele sokarsa bu konuda o amele şirk bulaştırırsa teraktehu ben o kimseyi وَشِرْكَهُ Onun şirkini ne yaparız? Terk, Terk, Terk ederim, bırakırım. Bu hadiste, bu hadisin İmam Ahmet İbni Hamel'in rivayetinde şu fazlalık, şu ziyade var. Diyor ki allah Teala Teala, فَاَنَا مِنْهُ بَر۪ي Ben ondan beriyim. وَهُوَ لِلَّذ۪ي عَمِل Bu yapılan amelden beriyim ve bu yapılan amel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 o kimseyi ve o kimsenin yapmış olduğu sadece o ameli değil, bütün amelleri ne var? Boşa çıkar. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde Peygamberine buyuruyor: "Lain ashfrakte, layhabatanne ameluk." Şayet Allah ortak koşacak olursan, layhabatanne ameluk. Amellerin boşa gider. Valla tekune min al khasirin. olsun.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 Ama sonuçta adı şirktir. Küçük şirk olsa bile ne diyor ilim ehli? Günahlardan daha nedir? Büyüktür, daha kötüdür. Ve allah Teala'nın اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا Allah kendisine ortak koşulmasını ne yapmaz? Allah-u Teala kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ayeti diyorlar, küçük şirkide ne yapar? Yani küçük şirke düşen bir insan o şirkten ne yapacak? Tövbe edecek.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 ra'ayta rajulan gaza ma rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor ki la şey lehu <todaying> <coulFi. ett> la <negotiate> şey lehu neden ki la şey edebileceği kazanacağı hiçbir şey yoktur onun. yani o amel o cihat boştu fa 3 يَقُولُ لَهُ Resulullah Sallallahu Aleyhi عَلَيْهِ سَلَّمْ لَا e له. Soruyu soran kimse bu sorusunu aleyhissalatü vesselama üç kere tekrarlıyor. Çünkü yapılan ibadet büyük bir ibadet. Allah yolunda insanın malıyla canıyla ne yapması? Kendini tehlikeye atması. Cevabı alıyor ama üç kere tekrarlıyor aleyhissalatü vesselama. Her üçünde de aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu cevap ne? Aynı la şey lehu elde ila hiçbir şey yoktur o kimsenin. Ameli boştur. Sonra Resulullah sallallahu diyor ki: "İnallaha azza la min ameli illa ma kana lehu Allah Teala kendisi için Allah Teala'ya yapılan amellerden sadece kendi yüzü istenilerek, kendi yüzü umularak halis bir şekilde yapılan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 Müellifim burada zikrettiği ve benim biraz önce İmam Nesai'den berkletmiş olduğum hadiste ne anlaşılıyor? Ne ortaya çıkıyor? Bir amele şirk bulaştığı zaman, gıya bulaştığı zaman Allah o ameli ne yapar? İptal eder, terk eder. Kabul etmez. Seleften bu konuda çok sözler var. Tabu'n-Naim Hilyesinde seleften birisinden Yusuf i̇bnül Asbat'tan şöyle naklediyor. Yusuf i̇bnül Asbat diyor ki: "İnne Allah la yaqbalu min'el ameli ma kana min'el ameli fih mithqalu dharratin min'er riya." İçinde zerre miktarı kadar riya olan ameli Allah Teala kabul etmez. Zerre kadar bakın arkadaşlar. Nokta kadar.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 O nefsine taazip, azap, işkence çektiriyor. Bu konuya da dikkat edelim. Züallif Rahimahullah'ın burada zikretmiş olduğu hadiste. Allah Resulü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bima huwa لِمَا هُوَ اَخْفَفُ min al مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ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 dünyanın günleri gibi böyle her yüzünde bu şekilde kalacak dccal fitnesi büyük olacak ve ayet-i kerime diyor ki ahvafu im ahrafu aleikum indi min al mesih eddccal dccal'dan daha çok sizin hakkınızda korktuğum en içe şeyi size söyleyeyim mi pedro قالوا بلا يا رسول الله evet ey Allah'ın रसulu söyle nedir o قال الشرك الخفي gizli şirk gizli şirki. Nedir o gizli şirk? Açıklıyor zaten Selam يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى min نَظَرِ رَجُلُ Kendisine bakan bir adamı gördüğünde kişinin kişi namaz kılarken kendisine bakan bir adamı gördüğünde onu görür görmez namazını süslemesidir. yani namazını süslüyor ta ki o insan onun hakkında ne kadar güzel namaz kılıyor desin diye ama böyle bir riyak kişiye namaz esnasında gelir o da bu riyayı def eder kaldığı yerden devam ederse bu kişinin namazına ne diyoruz onun namazı diyoruz ki salimdir riyadan selamettedir ama bu kimseye riyak geldi yakaladı o da oraya yakalandı. Peşinden sürüklendi. Namaz bitene kadar onu ne yaptı? Devam ettirdi. Bu kişinin o namazı nedir arkadaşlar? Hebadır. Aleyhisselatü vesselam'ın kendisine gelip soru soran adam hakkında söylediği gibi la şey ehuhu deriz. La şey ehuhu. Namazından elde edeceği bir sevap, onun namazından elde edeceği bir sevap yoktur